Muhterem efendim, bir hadisi şerifte insanların içinde bulunup onların eziyetlerine katlanma bir kenara çekilip kemalat yapmaktan iyidir buyruluyor. Bu durum herkes için mi geçerlidir yoksa bazı şahıslar için mi? izah eder misiniz? Genel kural öyle vaz edilir bazı kimseler kendilerini bu kuralı uygulamaya, ona uymaya mecbur hissetmeyebilirler, durumlar müsait değildir. Yani kuralı genel kabul etmek lazım, İstisnayı uygulamada düşünmek lazım. İslam'ın naslarında da o türlü şeyler vardır. Kurallar genelde, mesela diyelim ki zekat oligarşik ve azınlığa mı farz edilmiştir? Geneldir bu. Fakat bazılarının durumu zekata uymayabilir, ona vermeyebilirler. Haç gibi içtimai çok önemli bir farz, genel olarak farz edilmiştir. Fakat güç ve takat meselesiyle istisna uygulamaya gelmiştir. Aynen onun gibi. Namazda herkes öyledir ama bazı ahvalde namaz sakit olur. insan bayılır. İşte namazı eda edemeyecek hale gelir. Oturarak, sakit. en azından başıyla, imayla o zaman sakit olur. Yani istisnası uygulamadadır diyelim. Metodolojide böyle bir kural bilmiyorum da fakat bir kural olarak kabul edilebilir. Evet, disiplinler umum olarak vaz edilmiştir. Onların istisnaları uygulamada ortaya çıkar. Defaatla fakir yazlarda da yazdım. Tasavvuf Kalbim Zümrüt Tepelerinde de ifade etmeye çalıştım. Celbetin karşısı halbet. Halbetin karşısı celbet. Üzzetin karşısı aynı zamanda celbet. Ve peygamberlik mesleği bu. Cennet bile olsa, cennete bile koysalar, Geriye dönüp gelmeye kararlı olmak lazım hizmet adına. Çünkü hizmette ona ubudiyet var. Cennette ubudiyet değil, mükafat var. insan ubudiyeti mükafata tercih etmesi lazım. Kul ubudiyeti mükafata tercih eder. Öyle ibadullah vardır ki cennet bütün ezafiriyle açılır, bütün devdevesiyle önlerine serilir. Onlar bir tebessüm eder, geçerler orada. Benim şu Hocam, Üstadımız bir yerde salatü selam tek başına bir tarik hakikattır diyor. Bir başka yerde de salatü selam mücessem rahmete vesiledir buyuruyor. Salatü selamın hususiyetleri nelerdir izah eder misiniz? Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salatü selam dediğimiz şeyler Allah'tan rahmettir. Meleklerden istiğfar dileğidir müminlerin de duasıdır namaz bizim davranışlarımıza düştüğü için ona da dua denir onun için salatın bir manası da duadır salatın şer'i lugavi manası erkan-ı yerine getirmeden ibarettir şer'i lugavi diyoruz ona yoksa lugat manası o değildir salatın yani salat dediğin zaman sallallahu Allah rahmet etti demektir اِنَّ ve وَمَلٰيكَةَ وَيُسَّلُّونَ Allah'tan melekler de salat ederler deyince Allah rahmet eder, melekler de istifarda bulunurlar. Müminler salat ederler deyince onları da dua ederler manasına gelir. Bu ıslah -ı -ı. Şimdi Allah Celle Celaluhu ona teşvik etmiş. Bizim okuduğumuz salat selam, bizim o zata intisabımızı ifade ediyor, kestirmeden. Hint seslendiriyoruz Efendimiz'e karşı. Diğer bir manası da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti hakkında dileyeceği şeyleri dileme mevzunda dileme alanı, istek alanı genişlemesine vesile oluyor. Nasıl ki ezan dualarımızda Allahümme Rabbâ davet dâvet salatil kaime diyoruz. Evet Seyyidena Muhammedenil Vesile O'nun Makamı Mahmud dairesi genişliyor, şefaat sınırları genişliyor. Dolayısıyla bir bakıma belki onun öbür alemdeki terakisi, devam eden seyri sübükü ruhanesinin de devamı ve terakisi için bir vesile oluyor yani sizin burada yaptığınız okuduğunuz selam. Bu da demek ki netice itibariyle yine size racı oluyor yani Allah'ın emrine imkânın yanı başında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e medyuniyetimizi bile getirmenin yanı başında aynı zamanda yine neticesi bize dönecek bir şey oluyor. O da o makam-ı Mahmud adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir armağan sunma gibi bir şey oluyor ve bu armağan burada Allah tarafından onun makamı adına değerlendiriliyor. Bu meseleyi aynı ile öyle ifade etmede belki mahsur olabilir yani O'nun gücü, imkanları, tasarruf dairesi genişliyor şeklinde demek. Fakat başka şekilde ifade edecek kelime de kullanıyorum. deniyor. Yani bu yönüyle, Selam bizim borcumuz O'nun da hakkı oluyor. Cenab-ı Hakk'ın da yerine getirilmesi oluyor. Bir vecibe bizim için. İkincisi, Efendimiz s.a.v. Ve, ve bizahril kayıp böyle bir duada bulunuyoruz makbul olması kaviye muhtemel çünkü bir zahr kayıp dualar makbul olur. Genelde şu benim arz ettiğim mülazaları da nazar itibar almıyoruz biz. Yani ahirette şöyle olsun böyle olsun belki nazar almıyoruz. Bizim vazifemiz onun da hakkı diyoruz. O s.a.m eda ediyoruz. Bu açıdan da ama duaların makbulu nazarıyla bakılmış. Yani sallallahu ala seyyidina Muhammedin ala ve ashabihi ve ala ümmeti ve ala ikhvanin ve derken bu bir makbul duadır. Bu açıdan da duaların başı ve sonu hep bununla süslenmek istenmiştir. Asıl Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendileri buyuruyor. Yani yazel celal ve ikram ile dualarınızı noktalayın buyuruyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın ihtimal, ismi azamlarından herhalde onun için dualarınızı onunla süslerseniz kabule karin olur diyor. Aynen öyle de diyorlar ki iki makbul dua ortasında dua makbuldür. Hangi iki makbul dua? Bir işte duanızın başında Elhamdülillah Rabbül Alemin o salatu Vesselam aleyh diyorsunuz. Sonra duanızı bitirirken yine Allahümme salli ve sellem ve bari ke seyyidina Muhammed ve ahl ve sahbili yosuz. Bu iki salat selam da makbul bir duadır. Sizin bu ikisinin arasında nefsinize ait, milletinize ait, geleceğinize ait ortaya koyduğunuz bütün istek ve talepler iki makbul dua ortasında olduğundan dolayı bu da makbul olur. Bu açıdan şimdiye kadar dualarımızı süsleme adına başta efendimizle olmuş bu namazlarda okuduğumuz selat selam ondan olduğu gibi yine biraz o kelimelere, o kelimelerle ifade ediliyor gibi olan selat selam var. Fakat efendimizden merve olan selat selam sayısı çok azdır. 2-3 tane ama Ehlullah tarafından işte bu cezuli merhum Delayül Hayrat'ta toplamış onları. Üstad Delayül'ün Nur'da bazılarını bir araya getirmiş. Bu Mecmul ahsapta bir cilt yarısına kadar salat selam bunların da yarısı Muhiddin İbni Arabi'nin. Belki 100 sayfa kadar salat selam var. Yani sadece bir ait. Bunların her yerleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in <gülüyor> hilkatıyla alakalı Yaratılış gayesiyle alakalı Allah karşısında konumuyla alakalı Ümmet karşısında önünde Duruşuyla alakalı Ahiretteki mevkiiyle alakalı Bu Efendimizin Gerçek kıymeti yani bütün Kıymetini onu Hakkati Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'a bağlayanlar Ve ta günü evvelle Esas ona vurguda bulunan insanlar Onun varlık adını Her şey olduğu üzerinde duruyor O selat selamlarında hep bu mefhuma, bu mazmuna göndermelerde bulunuyorlar. Yani o her şey demek oluyor. Allah'ın ilk defa, Evvelu mâ Allah kendine buyurduğu gibi Nur diyor. İyi ki Allah'ın yarattığı şey benim nurumdur buyuruyor. Evvelu mâ halâk kalem diyor. Üstad hazretleri orada diyor ki, eğer kainata bir kitap nazarıyla bakılırsa, Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın nuru, o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir diyor yani. O kadar önemli bir şey. Kainata bir ağaç nazarıyla bakılırsa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru o ağacın çekirdeği dir diyor. Kainata bir saray nazarıyla bakılırsa işte o sarayın teşrifatçısıdır diyor. Sadece o sarayın değil. Bir yönüyle mahşerde de yol göstericidir. Sıratta da bir rehberdir ve cennette de bir şefaatçıdır. En son cehennemden çıkma istidat kazanıp cennete girmeye kabiliyet iktisap edenler onlar da yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sayesinde, şefaatiyle vesayeti altında, sayesi gölgesi altında demek. Vesayeti de ona tebayiyetle, vasisi olarak bir yönüyle. Demek ki ümmetin de bir yönüyle bir vesayet yanı var yani. Sadece Ehl-i Beyt'te yani, ümmetin de bir vesayet yanı var. İstidrade burada şu arz edeyim. salat selamları bu kitaplarında da izah ederken, Başta arz ettiğim Allah'tan ahmet, meleklerden istifar müminlerden dua. Sonra al meselesine gelince, Ali âl Ala, Ali âl evsat, Ali Edna derler. Ali âl Ala, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cibilli karabeti olan kimseler. قُلَّا اَسَيْكُمْ اَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي Talebi çerçevesine dahil olanlar yani. Hz. Ali, Hz. Fatıma Validemiz, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin gibi kimseler aleyhussalât ashabı kiram belki onların başında da kule feyra efendilerimiz gibi cevaat. Alehdena da ümmet ümmetle istidadı olanlar en düşük seviyede alan. Dolayısıyla herkesin şöyle böyle bir vesayeti vardır yani bir vasiliği vardır ona. Ona intisabını kabûl tutması ölçüsünde. Şimdi aynı zamanda biz bu irtibat kordonunu sık sık böyle dile getirmek sureti irtibat kordonu ile getirmek suretiyle biz kendi intisabımızı hatırlatıyoruz yani. Yani Üstad Hazretleri gerçi o Bismillah'ta diyor onu zaten üluhiyete intisabı değerlendiriyor. Birinci sözde söylüyor. Yani çölde bir şakiye, bir katil tarikaya, ben falan reisin. Yani şimdi siz can ulkuma geldiği zaman vasi hocaların dediği gibi el el ile ayak ayak ile elveda el firak ettiği zaman ayaklarınız veya Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi yani. Beltefeti saku bisak ila rabbike Yani ayağın ayağa dolaşması demektir orada. Da. Ayakların titremesi manasına alabilirsiniz o. Arap o duyguyu ifade etmek için öyle diyor. Yani ayakların bağı çözülmesi manasını alabilirsiniz. Ayağın dolaşması manasını alabilirsiniz onları. Şimdi o durumda kabirde de, mahşerde de, sırat'ta da bütün orada ben falanın ümmetindenim yani deme çok önemlidir en azından bir vesileyi tevakkuf olur bu bir bakın hele bakalım nispeti var mı bunun yani bu zat diyor ki benim hüviyetimin birinci maddesi Allah'ın kulu ikinci maddesi Hz. Muhammed'in ümmeti diyor doğru mu yani bu iddiası doğru mu doğru mu doğru mu değil mi tahkik meselesi var orada yani bakın defterine doğru mu diyor yani iddialar oluyor orada bu açıdan işte orada da böyle bir nispet değerlendirilecek. Dolayısıyla bu bir nispet kordonudur yani sallallahu aleyhi Sana intisabımızı bir kere daha dile getiriyoruz. Kıyamete kadar sana intisabımızı sürekli dile getireceğiz. Böyle bir manaya geliyor. İşte bunu o selefi salihin büyüklerimiz çok iyi değerlendirerek böyle delayül hıyrat gibi, delayül nur gibi virtler hususu hazırlamışlar, o bir haftada okunuyor yani, bir miktarı bir gün, bir miktarı bir gün, bir miktarı bir gün. Değişik dualarda hizipler olduğu gibi, selamda da hizipler oluyor. Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri bu selamların içine bizim isteklerimizi de yerleştirmiş, işlemiş, dökmüş, işlemiş adeta, bir dantela gibi işlemiş, yani onu sena ediyor. Göklere çıkarıyor değil, göklerde olan uzatlı olan nisbetini dinlendiriyor, onun kıymetini idrakin ulaştığı ölçüde ifade etmeye dile getirmeye çalışıyor ve onu vasfettikten sonra hemen orada kendi isteklerini ve arzularını veya ümmet adına istek ve arzularını, milleti İslamiye adına istek ve arzularını orada dinlendiriyor bir yönüyle selamüllâhü şefaatçi yapıyor. Mesela diyelim, bir tane, iki tane okunmama müsaade ediyor musunuz? Selat-i Münciye de öyle. mesela Allah'ım salli Muhammed'in salaten tünciğine. Allah'ım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e işte sen merhamet buyur. Meleklerin istiğfarı ona ulaşsın. Ve bizim dualarımız da istikamette kabul buyur demektir. Yani Allah'ım salli ala Seyyidina salaten tünciğine. Ve hem cemil ahvali diyoruz. Bizi her türlü evlde Bela ve musibetlerden ve afatlardan onunla necate erdir diyoruz. Bakın dua hemen işin içine dökülüyor yani. Bizim isteklerimiz denebilir ki yani o duanın esas olan, esas teşkil eden belki profil teşkil eden şey arasında örgü malzemesi gibi veya bizim isteklerimiz dolgu maddesi gibi kullanılıyor orada. Tüncina amin cemil ahval ve afat ve takız zilena ve cemil hacat diyoruz bütün acetlerimizi yerine getir. Kaza buyur Allah'ım diyoruz. Salat selamın içine sokuyoruz onu. Ve tutahhiruna biha min bütün günahlardan bizi pak kıl diyoruz. Temizle. Tatir kelimesiyle kullanıyoruz ki yani bir insan balalı olarak ne türlü arınacaksa öyle efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e intisap kurnaları altında bizi öyle arındır tertemiz kıl diyoruz. وَتَرْفَعُنَا بِهَا اِنْدَكَ عَلَى الدَّرَجَةِ Nezdi ülu'iyetinde bizi derecelerin en yükseğine erdir diyoruz. وَتُبَلُّعُنَا بِهَا اَقْسَ الْغَايَةِ Üstad bir yerde ahsenel diyor. Bizi gayelerin en ulaşılmazına ulaştır. İsterseniz o mülahazaya bağlayabilirsiniz. Bize istidatlarımızın üstünde istidatlar bahşeyle hiçbir faninin ulaşamayacağı, belki fanileri bakiden ayıran nokta diyeceğimiz o noktaya bizleri ulaştır, Kabe Kauseyne ulaştır. Evet Nayla buluştur, evet Nayla tanıştır bizi. Demek ki bir şu şey oluyor aksal hayat. Min cemil hayrat fi'l hayat ve badil memat hayatta ve dünyada lütfedeceğin hayırdan her şeyleri bize ihsan eyle. Rahmet <gülüyor> ki sonra da Ya Rahimin diyoruz. <gülüyor> uzatlar önemli. Bu sallatı Selam ı ortaya koyan zat da önemli bir zat olması itibariyle duaların sonunda Ya'z el-celal-u vel el çok önemli bir referans olduğu halde burada rahmet ki yar -er raimin demiş. Bilemiyoruz yani. keşfenler bunlar. Ben karışmıyorum, hiç bozmakta istemiyorum bunları. Yani Şerî anlayışım, metodolojik mülahazalarım o mevzuda bana farklı gösterse bile fakat o insanların mütealalarına saygılı kalma yolunu tercih ediyorum. Bunu da istidradi burada arz edeyim. Bunun gibi bazıları çok daha derince mülazalara dalıyorlar. Mesela yeni Üstad'ın Delail i Nur'da olan, bileceksiniz bunu. Allahümme salli ala dâtil Muhammediyeti. Bakın, bırak la Muhammediyeti, la Ahadiyeti, Şemsi, Sema'il Esrar. Tavsiftir bunlar. Ahadiyetin tecellisi olan, tayyini evvelin kahramanı, Bunlar her birisi derin konular. Allah'ım sallallâzatil muhammediyetil latifetil ahadiyyeti latif diyor yani. Aynı zamanda ahadiyeti zati itibariyle latif. Üstadın o mülazayı yaz etmiştim. Ahadiyyete yüklediği mana, vaidiyyete yüklediği mana, diğer sofilerin ahadiyyete vaidiyyete yüklediği manadan farklı. Dolayısıyla ben o Celal-Cemal meselesinde ikisine de vurgu bunlara prenet parantez içinde ifade etmiştim. Ancak işin esprisini kavrayanlar anlayabilir yani o meseleyi. Evet onlar ahadiyeti zatiye diyorlar. Demek ki ahadiyeti öne alıyorlar yani. Hiçbir şey yoktu. Ahadiyeti zatiye vardı sadece. Ve ilk zuhur eden celali tecellidir. Oysa ki üstat hazretleri ahadiyeti cemâlî tecelli ile müsavi. Onları adeta bir hakikatin içi yüzü gibi ortaya koyuyor. Şems-i Esrar diyor. Yani Esrar samasının güneşi diyor. Ve merkezi Medaril celal diyor. Celal tecellerin tecelli noktası dön dönüp durduğu yörüngesi diyor öyle yani. Celali tecellerin de dönüp durduğu yörüngesi diyor de sallallahu aleyhi ve sellem. Cemal doğunda, Celal doğunda. Masaliler var diyor. Yani aynı zamanda senin Zatının envarının da masarı verecek masarı diyor. Allah'ıma bir ile değil diyor. Seninle onun aranda olan sır hürmetine diyor. Ve bir seyriyle sana olan seyri sülükü hürmetine diyor. Amin khawfi. Beni korktuklarımdan emin kıl. Ve aqil esreti. Sırtımdaki ağır yükleri ikale buyur. Al onları beni. O ağır yüklerden halas eyle. Ve aqil esreti. Ve ezhib huzni ve hırsi. ''Benim tasamı, kederimi gider.'' diyor. ''Hırsımı da gider benim.'' diyor. Bir şeyde hırs caiz, bir şeyde hırs mer mergub. Allah'ın rızasını tahsilde ve Allah'ın rızasını Allah'ın adını yüceltme istikametindeki cehde. Ne kadar hırslı olursanız geçerlidir. Bunun dışında ''Hırsımı azalt benim.'' diyor. Sırtımdan yükümü hafiflet diyor. ''Ve kulli.'' diyor. ''Benim için ol.'' diyor. Üstadın söylediği sözler de var. Kim için Allah varsa efendim onun için her şey var diyor. Vekilliy. Vâkuzniy ile beni al kendine ulaştır diyor. Evet sen söyle. Fezne fena anni ve bana nezdü uluiyetinde fena nasibet fena filla hakikatıyla selfiraz kıl diyor. Bakın kendi için dua ediyor Selat-selama bağlı yani o referansa bağlı olarak dua ediyor. وَلَا تَجْعَلْنِ مَفْتُونًا بِنَفْسٍ Beni nefsimi meftunu kılma. Bir nefis tutkun haline getirme. Nefis perest kılma. Mahcuben bir hissi. Hislerimin hicabıyla mahcup eyleme. Yani onlar takılı kalırsam şehvetime, gazabıma, kinime, nefretime, cismaniyetime, bedenime seni göremem. Onlarla beni kör kılma. Onları bana hicap yapma. Onları aşmaya muvaffak kılma. Kendisi için duayıldır ama... Herkes kendi ufkuna göre dua ediyor. Belki çoklarımız bunlar nereye talük ediyor, <gülüyor> ne manaya geliyor bilemeyebiliriz. Verzukunü fena ni olate cani meftun eminetsi maçvan bisi ve kışıfle enkülle sırın mektum. Ne kadar mektum sırlarım varsa aç onları bana. Esrarı rububiyetini göster. Size mevk istemiyor. Esrarı rububiyetini bana göster. ''Azameti Ulûhiyetinle beni serfiraz kıl, zatın olduğu gibi bana duyur, vicdanım onunla doyur'' gibi. Ve şifle enkilli sırrın mektum'' sonra da üç defa ''Ya hayyâ kayyûm, ya hayyâ kayyûm, ya hayyâ kayyûm'' Bu zatta öyle keşfetmiş, duasının fezlekesinde referans olarak kabul adına söylenmesi gerekli olan şey ''Ya hayyâ kayyûm'' üç defa tekrar ediyor o da. Orada onun sonuna 3 rakamı konmuş. Selat selamın bütünü müştefa okunacak. Yukta yaa ya kayu mu? Ben selat selam müştefa okuyorum. Şimdi bunun gibi İbnü Beşiş'in selat selamına da baksanız Alamen işkatil ardu, enfelekatil men ve fi ta katil kayf fa a jaz al khalaik el fum falam yudruk Allah min nasr ikal cehl, ala fi hadiye hatta la ara, la la la illa ne bir şey göreyim, ne duyayım, ne bileyim, ne hissedeyim, ne varlığından haberdar olayım. Sadece seni duymak, seni bilmek, seni görmek, seni hissetmek, senin varlığından haberdar olmak istiyorum. İstek bu. Şimdi bu da ibni beşişin derince bir selat selam ki hepsiz seçtiği gibi bu selat selam üstad da delailin nur içine koymuş bunu. Ve ġe lil lahum hayata ruhi ve ruhu sırha kte wa kte wa jam'a walimi btaq ikla akla wal ya wal ya zahir <gülüyor> ya İsmâ'nidâ'yı, bîmâ, semîtebî, nidâ'a, abdike, zekâriye aleyhisselâm, vânsûn aleyhisselam, bukelike veyyid-i bukelike vecmâ beyni ve beynik, vecmâ beyni ve beynik, vehul beyni ve beyne gayrik. Allah, Allah, Allah. Burada üç defa lafz-ı söylenmesi, üç hakikati işaret ediyor. İnnel lezî ferad aleyke qurâhnele râdduke ilâ mâat, rabbena atina min lezümke rahmeten ve eyyilene min emne reşede âmîn. Ve ceallene min emrine ferecevben onu Ayet-i Kerim'e mütekellim Ben onu mütekellim algayır okuyorum. Ve ceallana min emrina faracan ve makraca diyorsun. Şimdi gördüğünüz gibi o salat-ı selamın içine, Efendimizi tavsifin içine kendi isteklerimizi içiriyoruz, yediriyoruz, giydiriyoruz. Bizim isteklerimiz böylece zatî değeri olan o şeylerin içinde değer kazanmış oluyor. Evet, onun gibi. Belki meseleyi açtım uzattım ama bildiğiniz gibi ben uzatan, karıştıran, meseleyi anlaşılmaz hale getiren, ihlak eden, dipham eden bir adamım. Muhterem hocam, esbihatın ilk kısmında salatü selam, ikinci kısmında da esma ilahinin okunmasının hikmeti nedir, izah eder misiniz? zatül anma öbüründe, şimdi ve sabah namazlarında da cehennemde istaze-i esma -i bağlıyoruz. Esma-i İlahi'yi ederek o isimler hürmetine. Bütün Esma-i zikredilmiyor orada. Bütün zikredilmediği gibi Ebu Hureyre'den rivayet edilen 99 isim de zikredilmiyor. Belli, mahdut isimler zikrediliyor. Üstadın icad ettiği bir şey değil o da mecmul-i aslafta. Yine veliler tarafından, belli namazlarda ona bir yönüyle ism azamın açılımı gibi bir şey deniyor. Demek ki orada zikredilen o isimlerin ism azam olma ihtimali var yani. Kısım kimseler tarafından, evet öyle görürmüş, öyle düşünmüş. Yoksa ya Cemil ya Kalip de Esma-i yarısı değil.